Selefin izlediği yolun doğruluğunu açıklamaktadır. Şahane yüce Allah hem kendisini hem başkalarını en iyi bilen olduğuna göre o sözü en doğru ve en güzel oldu, olduğuna göre o sözü en doğru ve en güzel olduğuna göre Resulleri de salat selam onlara onun hakkında haber verdikleri bütün hususlarda doğruyu söylediklerine vakaya aykırı olarak hakkında haber vermekten ona karşı yalan söylemekten korunmuş olduklarına göre sıfatların varlığını kabul etmek ya da etmemek hususunda yüce Allah'ın ve bütün yaratılmışlar arasında Allah'ın en iyi Allah'ı en iyi tanıyan resul resulünün onun hakkında söylediklerinin esas dayana söylediklerinin esas dayanarak alması gerekir ve bu hususta yüce Allah'a karşı yalan uydurup iftira eden ve bilmediklerini söyleyen kimselerin sözlerine bakmamak gerekir. Sözün manalarına delaleti. Sözün manalarına delaleti. Bu husus şöyle açıklanır. İfadelerin delaleti üç sebepten biri dolayısıyla onlardan kastedilen manalara münhasır kabul edilir. Ya konuşanın cahilliği ve ne söylediğini bilmemesi, ya maksadını iyice açıklayamaması ve buna güç getirememesi yahut yalan söylemesi, aldatması ve gerçekleri gizlemesi dolayısıyla. Bir davrayı tekrar mısın <gülüyor> üç tane abi? Bu husus şöyle açıklanır. İfadelerin delaleti 3 ifadelerin delareti evet. Üç sebepten biri dolayısıyla onlardan kastedilen manalara münasır kabul edilir. E şimdi ya, e, burada aslında neyi söylemek istiyor? Diyor ki yani e, e, kaba olarak bir insan eğer karşı tarafa meramını beyan ediyorsa bazı şeyler onda bulunması lazım. İşte bazı şeylerin eksikliği karşı tarafa hakkı anlatmamak için sebep olabilir. Resuller de bundan beri olduğu için. O zaman onlar isim sıfattan bir şeyden bahsedecekse hakkı bahsederler. Yani mesela şimdi Resul, Resulün sünnetinde Allah'ın bazı sıfatları varsa ki bunların zahiri kime göre küfür? Kelam ehline göre küfür. O zaman bu kelam ehline göre, felsefe ehline göre, maturdiye, eşariye, işte cehmiyeye, mutezileye göre ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lafzının zahiri nedir? Küfürdür. O yüzden tevil edilmesi lazım. Bunu açık açık beyan ediyorlar zaten. Aksi halde beyan etmezlerse kendileriyle çelişirler. O zaman niçin tevil ediyorsun zahiri haksa? Çünkü zahiri o zaman görüyor musun dalalet imni teymi ediyor ki bu delalet olarak yeter. Şey delalet diyorum dalalet sapıklık olarak yeter. Evet. Ney sapıklık olarak yeter? Yani bunlara göre Kur'an'ın zahiri neyi e, e, nutke diyor bize? Küfrü değil mi? Çünkü Kur'an'ın zahirinde el diyor onlar diyor ki hayır biz el dersek küfre gireriz. O zaman bunlara göre Kur'an'ın zahiri neyi nutke diyor? Küfrü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin zahiri neye küfre diyor? şey neyi e, ifade ediyor bize? Neye delalet ediyor? Küfre. O yüzden bunlar küfre delalet ettiği için bu küfürleri küfürden çıkarmak için tevil etmemiz lazım diyorlar. Evet. Bu sapıklık olarak onlara yeter zaten. İşte diyor ki burada müellif bir şeye dikkat ettiriyor. Diyor ki bir insan eğer batıl bir şey nut, nut etmesi için bazı sebepler olması lazım. Mesela karşı tarafın cahil olması lazım. Siz nebilere cahil diyor musunuz ki? Küfrü nut Evet veya e, e, güzel bir belagatı, güzel bir konuşması, güzel bir dili olmaması lazım ki karşı tarafa hakkı anlatamasın, yanlış anlasın. E nebilerde bu da mı var diyorsunuz? E, bu da yok. O zaman neyle bunlar, bunların laflarının zahiri küfür olacak. Anlıyor musun? Bunu söylemek istiyorum. O yüzden orayı bir daha tekrarla inşallah, daha yanlışlısın kastım. Ya konuşanın cahilliği ve ne söylediğini bilmemesi. Heh, şimdi bir resulün. E, e, konuşanın cahili derken bir resulün cahili diye bir şey söz konusu olabilir mi? Veya veya ya konuşanın cahili ya da ve ne söylediğini bilmemesi. Ne söylediğini bilmemesi. Bir resulde bu beklenebilir mi? Yani ne söylediğini bilmeyen bir resul olur mu? O bilakis Allah onu Allah teyit etmiştir Hı. mesela. Onun heva ve hevesinden konuşmayacağını. Demek ki o zaman bu cahil de değil ve ne konuşacağını bilen bir insan. Nasıl böyle birisinin eee Sözlerinin zahiri küfre delalet eder. Bu yüzden tevhid edilmesi lazım diyebiliriz. Evet. Ya maksadını iyice açıklayamaması ve buna güç getirememesi? Heh. Bir yine böyle bir e, acizlik beklenebilir mi? Bilakis Nebi Sassan diyor ki <gülüyor> -kelim. Ben cami ölü kelim verildim. Yani Resulullah'ın belagatı güçlü bir belagat. Az şey söyler, çok şey kasteder. Evet. evet. Yahut yalan söylemesi, aldatması ve de gerçekleri izlememesi böyle. Evet. Veya gerçeği gizler mi bir Resul? Yok. E bütün bunlar menfi olduktan sonra nasıl zahir e, sözlerinin zahiri küfre delalet eder? Değil mi? Nasıl? Yani evet. mesela diyelim ki şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın görüleceğini söylüyor. Değil mi? E mutezileye göre mesela nedir? Bu küfürdür bu lafzın zahiri. Çünkü Allah görülmez. Allah'ın görülmesini söylemek küfürdür. E, o zaman Resul'ün zahir, nutkunun zahiri küfürdür diyorsunuz siz. Yani Resuller ne yaptı? Tarih boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca yüzlerce hadis söyledi. Akideyle alakalı hepsinin zahiri küfürdü. Hep Nebi Neb sallallahu aleyhi ve küfür sözler söyledi bunlara göre. Evet. eşerlere göre, Maturidilere göre hep Allah küfür sözler söyledi. Resul küfür sözler söyledi ama o küfür sözlerle hakkı kastettiler. Onların kasıtlarını anlamak için de tevil etmemiz lazım. Bak, görüyor musun şeyin e, laf e, yani batılıkları... nasıl ortaya çıkıyor bunlar? Evet, buyur. Kitap ve sünnetin nasları ise her bakımdan bu üç husustan büsbütün uzaktır. Evet, bütün uzak olduğuna göre zahiri küfür olamaz bunlar. Evet. Allah'ın da Resulünün de sözleri son derece açık ve anlaşılırdır. Diğer taraftan doğrulukta ve sözlerinin vakıaya uygunluğu bakımından en üstün örnek de onundur. Çünkü bu söz harici nispetleri kemal derecesinde bilen zattan sadır olmuştur. Aynı şekilde bu söz insanları hidayete iletip onlara doğru yolu göstermek noktasında mükemmel bir arzu ve İstek sahibi, onların iyiliğini tam anlamıyla isteyen ve onlara karşı şefkatli olan bir zattan sadır olmuştur. Yani düşün ki Nebis Aleyhisselam bize o kadar şefkatli, Allah Azze ve Celle bize merhametli. Yani nasıl bizden şunu talep edebilirler? Biz size zahiri küfür olan naslar ortaya koyuyoruz, siz de bunları araştırın, bu zahiri küfür olan nasları araştırın, içinde hakkı bulun. Değil mi? Şimdi bak, Allah Kur'an'da kendisine mesela el sıfatını nispet ediyor. Nebis Aleyhisselam yine sünneti Allah'a el sıfatını nispet ediyor. Göz sıfatı nispet ediyor değil mi? Ayak sıfatı nispet ediyor vesaire. E şimdi bir sürü bunların nas var. Şimdi bu e, ehli sünnete muhalif Fırkalara düşün. Bunlara göre ne? Allah Azze ve Celle'nin bun nasının zahirini alırsan küfür. Yine Nebis Aleyhisselam'ın sünnetini zahirini alırsan küfür diyorlar. Ve tevil edilmesi lazım. Ama açık açık söylüyorlar. Çünkü açık açık diyorlar ki Allah'ın eli var dersen kafir olursun. Ha o zaman bu Kur'an'ın naslarının yani Kur'an'ın ayetlerinin zahiri küfür. Mesela isim sıfatlarla alakalı. Sünnetin yine naslarının zahiri ney? Küfür. Ha o zaman bunlara göre ne olmuş oluyor? Allah ve Resulü bize zahiri küfür olan kelimelerle hitapta bulunuyor. Tamam mı? Ümmete. Ve bizi öyle bir külfet altına sokuyor ki Allah ve Resulü. Ey iman edenler biz size... Bazı naslar ayetler indiriyoruz. Ve Resul diyor ki ey ümmetim ben size bazı sünnetten lafızlar söylüyorum ve bunların zahiri küfür. Allah da size bazı lafızlar söylüyor. Bunların zahiri küfür. İşte bu zahiri küfür olan bu nasların içinde siz hakkı bulun tevil ederek arayın, bulun. Ve bu bu nasların zahirini küfür olmaktan çıkarın. Bu kadar batıl söz. Yani bundan başka hiçbir mantığı yok zaten olayın. Ve Nitekim, ma maalesef ve maalesef bunların alimlerinin ba bazıları, mesela Eşhari alimlerinin, Maturdi alimlerinin, e e işte Mutesil alimlerinin, mesela Abdul e Abdülcabbar gibi, Elhamedani gibi vesaire, bunlar, e Fahreddin Razi gibi vesaire, bunlar açık açık e dayanamamışlar ve söylemişlerdir. Kur'an ve Kur'an'ın zahiri, mesela e isim sıfatlarla alakalı ve buna benzer mevzularla alakalı, zahiri küfürdür. Bak görüyor musun? Zahiri küfürdür. Ve yine ve Sellem'in sözlerinin zahiri küfürdür. Bunu açık açık söylüyorlar. O yüzden zahiri küfür olan bir şey e Kur'an'da da küfür olmayacağına göre, Kur'an'da da küfürü nispet edemeyeceğimize göre bu zahiri küfür olan bu ayetlerin zahirinden biz çıkarıp tevil etmemiz lazım ki küfür olmaktan kurtaralım bu Kur'an ve sünneti. Bunu açık açık söylemişlerdir kitaplarında. Bu batıl olarak onlara yeter zaten. Bunu fıtrat yeter ümmetin fıtratı iter. E, Bakkal, kasap, manav bile bunu gördüğü zaman fıtratı bunu iter. O yüzden adamlar bize şununla delil getiriyorlar. Diyorlar ki ya bak siz 3-5 tane selefisiniz tamam mı? ve 3-5 tane 50 sünnetsiniz. Dünyadaki Müslümanların bilmem e, kaç yüz milyonun ya eşarıdır ya maturididir. Bunlara birçok delil var. Bir kere Allah'ım da olsun. Biz çok az değiliz o bir. Az bile olsa çokluk haktan bir şey ifade etmez. Ümmet garip geldi, garip gidecek zaten. O bir. İkincisi sayı olarak baksak da bu batıl eşariler hiçbir zaman e, selef'ten daha çok değildir. Maturidiler daha çok değildir. De neden? Çünkü bu avam mı sayıyorsun sen? Avamın hangi birisi? Avamın hangi birisi Şafii şey, avamın hangi birisi Maturidi Eşarili? Hiç kimse bilmiyor ki. Sen şimdi bir sokakta bir tane maturidi çevir bakayım camide. E, zavallı amca gelmiş ön safta seninle namaz kılıyor. E, amca e, Allah Resulünün sözünün zahiri küfür kabul ediyor musun? Allah'ın bazı ayetlerinin zahiri küfürmüş. Seni bastonla kovalar valla. Ama bilse ki eşariler böyle diyor. Amca onu bilmiyor ki zavallı Ne bilsin? O yüzden avamın hiçbirisi. Sen avamı aşağıdan mı sayıyorsun, maturiden mi sayıyorsun? Hiç bilmiyor ki eşariliği Evet. Bilenler de isim olarak biliyor. Diyor ki biz Akide'de Hanifiyiz. İtikatta e, maturdeyiz. Bunu lafız olarak biliyor insanlar ve çoğu da bilmiyor zaten eşyalik maturdilik ne diyor. O yüzden bu avamı tutup da işte bunları da bu sayı içine dahil edip bak biz daha çok diyemeyiz. Böyle bir şey yok yani. Hiçbiri bilmiyor ki. Hangi hangi avam araz cevher bunlardan haberi var. Sen cam, camide tut bir cemaate bak e, Allah ne arazmış ne cevhermiş der. Adam der ki ya bu Hristiyan mı kafir mi? Hangi dilden bahsediyor? Hangi dili kullanıyor? <gülüyor> ne, ya, ne cevheri aklına, ya. Maden, maden de... aklına gelir. Elmas <gülüyor> gelir valla. Vay Allah ne cevherler yarattı dersin ya. O aklına gelir adamın. Başka ne gelecek adam? <gülüyor> evet. Bu mu yani maturide eşari? Evet, yok bir ya, bir şey. ha, sen tut bunların alemlerini al. vallahi bizden nasıl çıkarlar. O mantıkla bakacak olursan yani. Anladın mı? Ha. O yüzden e, bunların söylediği ne? Batıl. Yani Şöyle desem bir cami imamına amca mesela senin aklın Kur'an'ı ters geldiği zaman sen Kur'an'ı atacak mısın aklını alacak mısın? Valla der ki ben sana bastonu kafana bir atarım. <gülüyor> sen bir köyden şu Anadolu'na şu köyden gitsene şöyle bir ne bileyim Erzurum'a bilmem şuraya buraya ne bileyim Siirt'e böyle bir cami imamına desene şey cami imamına diyorum böyle bir halka köylüye desene amca eşare baksana böyle böyle diyor bak cevher diyor bak araz diyor bak şöyle diyor bak. Adam sana böyle tuhafta ha bak, vallahi oğlum ben anlamam vallahi. Ben işte camiye gidip namaz kılarım da. Ah, yemek geldi bu arada da. Ne yapalım? Burada bir duralım inşallah. <gülüyor> Yine iki dosya olacak bir saniye. Şunu bir dur Tamam inşallah biraz sonra o zaman kaldığımız yerden devam mu? edelim iki dosyayı birleştireceğiz size. Evet devam edelim inşallah. <gülüyor> Buyur akı. <gülüyor> O halde en mükemmel şekilde maksada delalet edip, muhakaba maksadı, kavramanın esasını teşkil eden üç unsur, onun sözlerinde de bir arada bulunmakta bulunmaktadır. Onun sözlerinde bir arada bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara haber vermek istediği hususları en iyi bilendir. Bunu açıklamaya ve dile getirmeye de insanların en müptedir olanıdır. İnsanların hidayet bulmasını en ileri derecede isteyen ve böyle bir şeyi hepsinden daha çok arzu eden odur. Dolayısıyla onun sözlerinde herhangi bir eksiklik ve kusurun bulunmasına imkan yoktur. Başkalarının sözleri ise böyle olamaz. Eğer kusur bulunmasına imkan yoksa hakkını nutke, nutke edecektir. Bu küfrü değil. Evet. Aksal da küfür ne? Eksikliktir. Evet. E nasıl o zaman Allah Azze ve Celle'nin Celle eksik bir şey bulunacak? Yani eğer Allah Azze ve Celle'nin sözleri veya Resulünün sözleri nakslık ifade ediyorsa eksiklik ifade ediyorsa. Bu çok yani başta başına bir safsata yani bundan söyledi. Evet. evet. Başkalarının sözleri ise böyle olamaz. Çünkü bu başkalarının sözleri, çünkü bu başkalarının sözleri uçu usustan birisine, birisinde ya da hepsinde bir kusurdan <gülüyor> uzak değildir. Bundan ötürü başkasının söylediği sözlerin, onun sözlerine sözleri bırakılıp başkasının sözlerine yönelmek şöyle dursun, denk tutulması doğru olamaz. Böyle bir işi yapmak son derece sapıklıktır ve çaresizliğin enleri derecesidir. Böyle şey geçmiş ayetlerini. Tamam. Yani metin. Metin. metin evet. Evet. evet. Buyur. İbn okuyup. Oku oku. İbn böyle bir metinle giriyor. Bundan dolayı yüce Allah İzzet sahibi olan Rabb'inin onların niteli niteliğe geldiklerinden münezzehtir. İzzet sahibi olan Rabbin onların niteliğe geldiklerinden münezzehtir. Gönderilmiş peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi Allah'a Allah'a da hamdolsun. Saffat 180-182 diye buyurmaktadır. Tamam. Şimdi burada duralım. Şimdi burada ne diyor ayette? Subhane rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin Tekrar diyorum. Subhane rabbike Senin Rabbin subhandır. Yani noksan sıfatlardan münezzehtir. Rabbil izzeti İzzetin de Rabbidir. Ama orada ne dedi? İzzet sahibi olarak. Amma yesifun. Onların vasıflandırdıklarından. Tekrar başa alıyorum. Sübhane Rabbike senin Rabbin. Bak, Arapça lafızlarıma dikkat et özellikle. Evet. Sübhane Rabbike. Senin Rabbin noksan sıfatlarda münezzehtir. Rabbil izzeti. Bak yine Rabb diyorum. İki tane Rabb oldu. Yani iki tane Rabb kelimesi geçti. Rabbil izzeti. İzzet Rabbidir. Yani senin münezzeh olan Rabbin eksik noksan sıfatlarda münezzeh olan Rabbin. İzzet Rabbidir. İzzetin Rabbidir. Ama orada ne dedi? İzzet sahibidir dedi, evet. değil mi? İzzet Şimdi o zaman burada bir işgal varmış gibi, değil mi? Evet. Şimdi Şunu tahtada yazacağız ki anlaşılsınlar uzun. Evet. Şimdi önce Arapçasını hemen buraya yazalım. Rabbike, subhane rabbike süb hane rabbike. Sonra rabbil izzeti. İzzeti amma yasif. Evet. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْاِزَّتِ amma yasifun. Tercüme ediyoruz. Subhana رَبِّكَ Senin Rabbin Sübhan'dır. Sübhan ne? Noksan sıfatlardan münezzeh. Değil mi? Evet. Sonra Rabbil izzeti İzzetin de Rabbidir. Evet. Orada ne dedi? İzzet sahibidir. Evet. Peki, nasıl birisinde senin Rabbin'i senin Rabbin diye tercüme etti de izzetin Rabbini İzzetin sahibi diye tercüme etti. Halbuki Arapçısına baktığın zaman izzetin sahibi e, lafız olarak İzzetin Rabbi geçiyor. Evet. Şimdi o doğru bir tercüme mi? Çok doğru bir tercüme. Orijinal, yüzde yüz, süper. Ama peki işgal, nasıl bir işgal var burada? Önce onu söyleyelim. İşgalmiş gibi görünen diyelim daha doğrusu. Şimdi burada diyor ki Rabbike senin Rabbin münezzehtir ve Rabbil İzzeti. O senin Rabbin de izzetin Rabbidir. Değil mi? Ama biz ona dedik ki sahibi. E neden ona da İzzet'in Rabbi demedik? Aslında İzzet'in Rabbi de desek doğru ama Rabbi hangi manada anlarsak? O zaman durum böyle olunca şunu ortaya koymamız lazım. Nedir Rabb'in manası? Rab kelimesinin birçok manası var. Bunlardan bir tanesi yaratan olması. Yarat Yaratan olması. İltizam iltizam eee iltizam noktasıyla, gerek, gereklilik noktasıyla yaratan manası var. Delaletül iltizam olarak. Tamam. Manalarından bir tanesi de ne? Sahip, malik, mülk. Yani sahip demek. Sahip. Hı. Tamam. Hı. Sahip demek. Şimdi o zaman, senin Rabbin münezzehtir dediğinde, yani senin yaratanın münezzehtir. Değil mi? senin yaratanın münezzehtir. O zaman ilk Rab kelimesi yani Sübhane Rabbike senin Rabbindeki Rab, Rabb'ın manası yaratan şeklindeki mana yaratan. Çünkü senin Rabbin diyor. Evet. Yani senin yaratanın, senin Rabbin, senin Rabbin tamam. Burada da ikincisi Rabbul İzzeti ne manada? Sahip. Şimdi bunu bir mutezile getirse dese ki e, Rabb'ın manası yarat... Şimdi İzzet şöyle yapalım. İzzet Allah'ın sıfatlarından mı? İzzet. Allah'ın sıfatlarından. Aziz ismi var Allah'ın. Peki biz başladık ki senin Rabbin derken Rabb, sen, senin yaratanın olur. Bak Mutezile bunu şimdi delil getirdi diyelim. Diyecek ki hayır Allah'ın sıfatları yok. Çünkü neden? İzzet mesela yaratılmıştır diyecek. Allah'ın sıfatları yaratılmış. Yani Allah'ın sıfatı olamaz. Biz ne diyoruz? Allah'ın sıfatları yaratılmış değil. Şimdi Mutezile sana diyecek ki burada Rabbül İzzeti diyor. Yani İzzetin Rabbi. Yani İzzetin Yaratanı. Bak Demek ki izzet yaratılmış. Yaratılmış olduğu için Allah'ın sıfatı olamaz. O zaman Allah'ın sıfatları yok. Biz de diyoruz ki hayır siz neden Rabb'in bir tane manasını alıyorsunuz? Burada Rabb'in izzetin yaratanı demiyor. İzzetin sahibi yani izzet sahibi. Hani diyorsun ki mesela Yılmaz el sahibi. Yani eli var. Yılmaz göz sahibi. Yılmaz elim sahibi. Yılmaz e, ayak sahibi. Yılmaz duyma sahibi. Mesela. Ne oldu? Kendine sıfat izafe ettin. Ha, o yüzden diyoruz ki buradaki ikinci Rab... Rabb'in, yani ikinci kelime olarak Rab hangi manasını alacağız biz Rab manalarından? Sahip olan manasını. O yüzden izzetin sahibi diyoruz. Birincisinde senin Rabb'in, ebründe de izzet sahibi. Yani izzetin Rabbi, yani izzetin yaratanı demiyoruz. İzzetin sahibi. Çünkü Rabb'in bir sürü manaları var. Bunun, en, bunun delili bir kere Rab kelimesinin bir sürü manası var. Tamam mı? Buradan biz hangisini alırız? Sahip. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Rabb, İzzetin yaratanı değildir. Yani şu manada izzetin. Kendi izzetinin yaratıcısı değildir. Çünkü Allah, Allah kendisinin yaratıcısı mı? Allah yaratılmamış ki. Değil mi? Böyle bir şey yok. Allah kimin yaratıcısı? Kendi dışındaki bütün mahlukatların yaratıcısı. O yüzden buradaki Rabbin izzeti izafe edilmesi sıfatın mevsufuna izafe edilmesi babındandır. Tamam Evet. Çünkü Rabbin bir sürü manası var. Deriz ki muhtesile siz neden? Kafanıza göre istediğiniz manayı alıyorsun Topla bakalım diğer nasları. Allah kendisine izzet sıfatını veriyor mu? Vermiyor mu? Mesela وَهُوَ azizul hakim <الْحَكِم> diyor. Ne yapacağız? O azizdir, hakimdir. Aziz. Al işte izzet, izzet sıfatı. Tamam O yüzden diyoruz ki buradaki Rab, yani Subhan Rabbi senin Rabbin Subhan'dır, 90 sıfatlardan münezzehtir. Buradaki Rab tamam mı? Halik manasındadır, yaratan. Yani senin Rabbin, yani senin yaratanın manasındadır. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün mahlukatları nimetiyle terbiye etmiştir, yaratmıştır onları. Ama Rabbul İzzet'deki Rab, yani İzzetin Rabbindeki Rab sahip manasındadır. Çünkü Rabbin bir sürü manası var. O zaman İzzet sahibi olan diyeceğiz biz orada. Tamam mı? E, çünkü, çünkü burada Rab neye izafe edilmiştir? Sıfata izafe edilmiştir. Madem ki sıfata izafe edildi o zaman otomatikman burada ne oldu? Sahip manasını kazandı. Evet. Tamam mı? O yüzden deriz ki mesela, yani şöyle deriz, deriz ki bazen Rab mahluka izafe edilir. Yani mahluk bir şeyin Rabbi olduğu zikredilir. O zaman ne anlaşılır? Oradaki Rab Halik manasındadır, yani Yaratan manasındadır. Aynı işte buradaki gibi. Ancak Rabbin sıfata izafe edilmesi, yani mesela izzete izafe edilmesi gibi, ki izzet sıfattır, o zaman burada Rabbin manası Halik, Yaratan olmuyor. Hangi manada oluyor? E, sahip manasında oluyor. Tamam mı? O zaman diyoruz ki innehu sahibul izze. Yani izzet sahip Sahip. E, i̇zzet sahibidir denir. Çünkü izzet Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Bu da sıfatın mevsufa izafe edilmesi babındandır. Şimdi ayette dikkat edeceğimiz bir nokta daha var. Şimdi Allah ne dedi? Subhane rabbike. Senin Rabbin subhandır. Rabbil izzeti. İzzet sahibi olan. Rabbin noksan sıfatlardan münezzehtir. Ne? Amma ya sıfın, onlara, Onların vasfede geldikleri sıfatlardan münezzehtir. Şimdi bu ayet çok güzel bir ayet ismi sıfatta. Çok güzel bir fıkıh noktası var ayet. Dikkat et ayette diyor ki senin Rabbin eksik sıfatlardan münezzeh olan, izzet sahibi olan Rabbin onların vasıflandırdıklarından nedir? Münezzehtir. Haa. Onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. O zaman bu ayet başlı başına neye delil? Allah Azze ve Celle'nin sıfatları tevkifidir, dondurulmuştur. Yani ancak bir nas olmak zorunda şu Allah'ın sıfatıdır dememiz için. Neden? Çünkü Allah ne diyor? Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Yani umum kullanıyor. Hangi vasfı verirsen ver Allah ondan münezzeht. Ta ki Allah ta ki Allah onu kendisinde Kullanana kadar. Yani ta ki Kur'an'dan ve sünnetten bir nas bulunacağı kadar. Çünkü dikkat et. Allah diyor ki onların vasfede geldiklerinden münezzehtir. O zaman bir insan ne kadar sıfat getirirse getirsin Allah ondan münezzehtir. Bu çünkü umum olarak kullanmış. Ancak ne istisna? Kur'an'da ve sünnette geçen istisna. Çünkü zaten onu Allah kendisine nispet etmiş olur Kur'an'da sünnette geçiyorsa eğer. Heh. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Bak bir sürü taifef reddiye. Şimdi. Bazı fırkalar ne diyor Allah'ın sıfatı olarak? Vacibul vücut diyor. Değil mi? Bazıları başka isim, kadim diyor mesela Allah'ın sıfatıdır diyorlar. Eski olması yani eski olması. Buna benzer bir sürü sıfatı. E biz diyoruz ki hayır, isim sıfat mevzusu dondurulmuştur. Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir nas veremezsin Allah'a. Şey, e, Kur'an ve sünnet dışında. Hiçbir sıfat, Kur'an ve sünnetin e, vasıflandırdığı dışında hiçbir Vasfı Allah'a bu Allah'ın sıfatıdır veya ismidir diye veremezsin. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle çok net diyor ki Allah onların vasıflığa geldiklerinden münezzehtir. Ve bunu umum kullanıyor. O zaman hangi vasıf olursa olsun bu. Öliyeti he, haram hangi öliyeti? Hepsi umum kullanıyor. Ancak işte Resulullah'ın mesela istisna olarak zikrettiği mesela. Değil mi? E aynı bu da bu şekilde. Hangi vasıf olursa olsun Allah ondan münezzehtir bak. Bu ayette. O yüzden bu, bu ayet başlı başına neye delil? İsim sıfat mevzusu dondurulmuştur. Kim de kavasına göre Allah şu Allah'ın ismidir, şu sıfatıdır diyemez. Kur'an ve sünnete geçmesi şart. Evet. evet. Sonra dedi ki, وَسَلَامُوا نَحْلَا murselin. Selam da ne olsun? Resullerin üzerine olsun. Şimdi buradaki selamdan kasıt ne? Ee, selam da Resullerin üzerine. Bak orada oku. nasıl tercüme etmiş? Gönderilmiş peygamberlere selam olsun. Hımm. Resullere yani selam olsun diyor değil mi? Evet. Şimdi burada selam hakkında demişler ki buradaki selam bildiğimiz selamdır. Yani Allah azze ve celle resullere selam vermiştir. Çünkü neden? Onlar hayır ve fazıl üzerine oldukları için. Tamam? Mı? Resuller hayır Bazıları demiştir ki buradaki selamdan mazat çünkü selamın manalarından bir tanesi de selamette olmak demektir. Yani Allah onları selamette kılmıştır. Yani onları zarardan hataya düşmekten, dini mevzularda hataya düşmekten selametli kılmıştır. Şimdi selamın manalarından bir tanesi ne? Bildiğimiz selam. Tahiyye. Tahiyye dediğimiz selam. Tamam mı? Ya Demişlerdir ki bazıları manası bu. Yani Resullere selam olsun. Sel hani ben diyorum Eran abi selam olsun sana. Allah da burada Resulleri diyor ki size selam olsun. Selam veriyor onlara. Tamam. Bazı alimler demiştir ki bu. Bazı alimler demiştir ki buradaki selamdan maksat. Çünkü selamın manalarından bir tanesi de selamet. Yani kurtulmak, selamete ermek. Deriz yani biz. Yani neyden selamete ermek? Dikkat et ayetin başına. Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Yani bir insan Allah'ı e, Allah'ın kendisini vasıflandırdığı dışında vasıflarsa ne? Hataya düşmüştür. İşte Ondan sonra Resul'e selamet vasfını verdi ya Allah. Yani Resuller bunlardan, bu türlü hatalardan salimdir, uzaktır, selamete ermişlerdir. Vahiyde, dini mevzularda, Allah'ın sıfatlarında hataya düşmekten selam... Çünkü diyorlar ki biz burada bu manayı verirsek daha uygun ayetin gidişatına göre. Çünkü ayetin ilk başlarına bak, Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir, sonra Resul'lere selam olsun. Yani Resul'ler selamettedir Onların, onlar gibi vasıflamaktan, onlar gibi yanlış vasıflamaktan. Selamettedir. Ama biz diyoruz ki şimdi iki mana arasında çelişki var mı? Umum. O zaman iki manayı da kapsar bu. Burada hem Allah Resul'e selam vermiştir hem de onların selamette olduğunu belirtmiştir. Çünkü lafız umum, umuma hazlaştıracak da bir rivayet olmadığı müddetçe umum her zaman nedir? Umum üzerine bırakılır. Tamam mı? Şimdi burada özellikle bir tembih var. Şimdi bunu e, zihnimizi pratik ettirelim e, diye, yani zihnimizi pratik ettirme babından e, soru sorarak yapalım hemen Şimdi bu ayette evet. diyor ki Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. İzzet sahibi olan senin Rabbin onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Selam da resullerin üzerinedir. Evet. Neydi burada selam resullerin üzerinden maksat ne? Allah'ın selam vermesi ve onları hatadan selamete erdirmesi. Evet. Çünkü selamın iki manası var, evet. tamam? Velhamdülillahi rabbil alemin Selamın başka manaları da var bizi ilgilendiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ayetin sonunda da ne diyor? Hamd alemlerin olan Rab alemlerin olan, e, alemlerin Rabbi olan Allah'a hastır. Tamam? Şimdi alimler diyor ki bazı alimler bu ayet bu ayet Allah'ı tenzih etmekle yani kötülüklerden, noksanlıklardan tenzih etmekle başlamıştır ve tenzih etmekle bitirmiştir. Bak iki şey. Ayet Allah'ı tenzih etmekle başlamıştır ve tenzih etmekle bitirmiştir ayet. Şimdi ben sana o Allah'ın hani diyoruz ya Allah tenzih etmekle başlamıştır, tenzih etmekle bitirmiştir. Şimdi ben sana ayeti tekrar Türkçe'sini söyleyeceğim. Sen bana o iki tenzih başındaki tenzih nerede, sondaki tenzih nerede çözmeye çalış. Tamam mı? Şimdi önce ayeti söylüyorum. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yisifun ve selamun alel murselin Burası başı düşün. Senin Rabbin izzet sahibi olan Rabbin Tamam mı? Onların ettiklerinden münezzehtir. Evet. Selam da Resullerin üzerinedir. Buraya kadar a, tenzih nerede? Subhan. Subhan kısmında. Evet. Değil mi? Yani senin Rabbin evet. münezzehtir diyor. Açık Subhan diyor. Şimdi ayetin son, sonunda da Allah Azze ve Celle yine tenzihle ayeti bitirmiştir. Diyorlar ki bakın ne kadar mükemmel bir ayet. Başı tenzih, sonu tenzi. Evet. Ama sondaki baştaki tenzihi bulduk. Bir de sondaki tenzihi bul beynini böyle kıvıraraklaştırarak ilk verdiğimiz malumatları da düşün. Biraz zordur. Bilemezsen bir sorun yok çünkü biraz zordur. İnce bir nokta var. Ham da alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Burada da bir tenzih vardır diyorlar alimler. Nerede? Çözebiliyor musun? Bir düşün. Bu bir Allah. <gülüyor> Zor değil mi? Hamd kelimesinde. Ama ham kelimesinde dersen içeriğini açacaksın. Neden mesela ham kelimesinde? Şöyle. Evet, ham kelimesinde ama içerini açmak lazım. Şimdi dediğin doğru cevap. Ham kelimesinde de tenzih var. Neden? Çünkü ham ham neydi? Biz ilk Akidetul Vasıl'ın ilk derslerinde anlattık. Vasfunu bilcemiyle ile kastet tazim. Yani tazim etmek kastıyla e, güzel vasıfları güzel vasıfları zikretmek. Yani Allah'ın mesela Allah'a hamd ediyorsun. Onun vasıfları, özellikleri, özelliklerini zikrediyorsun. Peki biz ne dedik? Elhamdülillah'taki el takısı ne ifade eder? Var. İstihrak. yani e, genel bütün böyle hamdın çeşitlerini ne yapar evet. kendisinde evet. E, toplar. Yani biz hamd alemden Allah aleminden Rabbi Allah'a dediğimizde hangi hamd? Bütün hamdlar. Bütün hamdlar, evet. bütün hamdlar. Peki Allah'ta herhangi bir eksikliğin bulunması buradaki hamda ters olmaz mı? Olur. Değil mi? Daraltmış. Çünkü neden? Hamdı daraltmış olur burada. Ama hamd, hamd Allah nasıl kullanmış burada? Umum. Yani, yani bütün hamd. Yani. Sen Allah'a en ufak bir eksiklik, noksanlık verdiğin zaman ne oldu? Düşer. O umumu tamam. düşürdün. Umumu bozdun ve bu ayete ters oldu. Yani. Çünkü Allah mesela Fatiha suresinde Elhamdülillah Rabbil Alemin derinde bütün hamdları kapsetmiyor mu? Hamdın zıttı ne? Yermek. Zem. Zemmetmek. Zem Sen şimdi Allah'a kötü bir sıfatla zemmettiğin zaman bu ayete ters bir hareket işledin mi? İşledin. O zaman diyor ki Hamd kendisinde güzel vasıfları kapsamayla beraber neyi kapsıyor? Kötülükleri def etmeyi kapsıyor. Yani o zaman hamdın içinde ispatla beraber ne var? Tenzih, var? tenzih var. Hamdın kendisinin içinde bizzat. Aksi halde hamdın kendisinin içinde tenzih olmasa ona hamd denmez, övülme denmez. Düşün ki sen birisini övüyorsun ama onu kötülükten tenzih etmiyorsun. Övme, övmeyi bozdun. O zaman hamdın kendi içinde zaten ne var? Tenzih. tenzih var. O yüzden ayetin başında ile başlamış tenzihle sonunda yine tenzihle başlamış. O yüzden e, alimler diyor ki elhamdülillah subhanallah'tan daha üstündür. Neden? Çünkü subhanallah kendinde iki şeyi barındırıyor. Hem övmeyi hem de hem bütün övgüleri hem de bütün tenzihleri nefret etmeyi içinde ne yapıyor? Barındırıyor. O yüzden diyorlar ki elhamdülillah bazı alimler subhanallah'tan daha üstündür zikir olarak. Ata değil evet. mi? Ha, i̇çindeki içerdiği manadan dolayı. Tamam? Birazcıkki lafı uzadı şey ben söyledim yanlış oldum söyledim yanlış. Hangisi? Şu an Allah daha şey genel gibi işte söyledim. Öyle yani mi, mi söyledin? Şu anda bunu şey yapıyor değil mi? Ha pardon yanlış lafı. Diyorum ki elhamdülillah daha, e, daha genel olduğu için içi, daha çok daha geniş Subhan bir mana. Ata dedim bütün öyle. Spana... bütün tezgiller içeriyor dedin ne Ha mi? O yok o ya. zaman e, hata. E, elhamdülillah bütün neyi? Ham, e, elhamdülillah bütün övgüleri Betim. ve bütün tenzihleri i̇çin. def etmeyi içerir. Tamam. Sübhanallah'ta böyle bir şey yok. Sübhanallah sadece tenzihle alakalıdır. Tamam. tamam mı? Tenzihle alakalıdır. Elhamdülillah hem bütün hamdları, hem de bütün tenzihleri içinde barındırdığı için Elhamdülillah Allah'tan daha üstün. üstün, zikir babına daha üstündür diyorlar alimler. Evet. Tamam Evet. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ee, bir dahaki başlığa kadar pek artık bir şey eklemeyeceğiz herhalde. Okuyalım. Böylelikle o, Resullere muhalif olarak zatını vasfedenlerin bu tip nitelemelerinden kendi zatını tenzih etmekte. Resullerine de söylediklerinin eksiklik ve kusurdan uzak olması sebebiyle selam olsun demektedir. Evet bak bizim söylediğimizi evet. Bir de oraya tekrar da Böylelikle o, Resullere muhalif olarak zatını vasfedenlerin bu niteleme, nitelemeler, nitelemelerinden kendi zatını tenzih etmekte, Resuller'in de söylediklerinin eksiklik ve kusurundan uzak olması sebebiyle selam olsun demektedir. Evet. Ee, Helleh söyle devam ediyor. Bundan dolayı diye buyurmuş, buyurmuştur sözleri daha önce geçen Allah ve Resul'ün kelamı doğruluk bakımından en mükemmel açıklamak ve mahlukatın iyiliğini istemek bakımından en eksiksiz, herkesin sözlerindeki kusur ve eksikliklerden en uzak olduğuna dair kullandığı ifadelerini gerçek, e, ifadelerin gerçekleridir. Gerekçeleridir. Evet, evet. Tesbihin anlamı. Subhan, tesbih ve tenzih etmek. Tesbihten mastardır. Tesbih ise kötülükten tenzih etmek ve uzak tutmaktır. Aslı hız ayrılıp gitmek ve uzaklaştırmak anlamını ihtiva eden el sebehten gelmektedir. Şimdi Sübhan neden tenzih etmek diyor. Çünkü subhan kelimesinin aslı neden geliyor? Es subh. Es sebehney söyle bakayım. Kız ayrılıp gitmek. Heh, kız ayrılıp gitmek. Sen şimdi Uzaklaştır. sebeh kelimesinin asıl manası neymiş? Uzaklaştırmak. Evet. Peki o zaman subhan'a biz neden tenzih dedik? Çünkü sen Allah'ı eksik sıfatlardan tenzih ettiğin zaman tabiri caizse ne atmısın sıfatları? Uzaklaştır. Allah'tan uzaklaştırdın. Yani söylemedin onu Allah, zikretmedin. Evet. O yüzden subhanın manasına biz tenzihtir diyoruz. Çünkü asıl kökü sebehten alınmış. Sebehte uzaklaştırmak. Yani kötü sıfatları Allah'a nispet etmeyip Allah'tan uzak tutmak. Evet, evet. Tamam? Hızlı koşan ata Ferasun, Sebuhun denilmesi ha, de buradan geldi. Bak, bak mesela hızlı ko koşan ata Araplar ne demiş? Fer ferasun. Ferasun, ferasun, sebe. ferasun. Sebuhun. Ha, Ferasun Sebuhun. Yani hızlı at. Feras at demek. Sebuhun bak Subhanallah sebehten alınmış dedik ya. Ferasun Sebuhun ne demekmiş? Hızlı at. Bak, Subhanallah sebehten almış hızlı uzaklaş. Neden? Çünkü sebeh kelimesi hızlı, uzaklaştırmak, hızlıca çekip gitmek. Yani biz Allah'ı kesinlikle noksan sıfatları Allah'tan uzaklaştırıyoruz, ayırıyoruz. Tabirca ise hızlıca böyle bu bundan kaçı, kaçıp gidiyoruz yani. Buna düşmekten. Tamam? O yüzden hızlı at'a da subh demiş. Bak, Subhan oradan alınma. Evet. Rabbin izzet sahibi olduğunu söylenmesi onun böyle bir sıfata sahip olduğunu anlatmaktır. Ha, bak Rabbin izzeti. Gördün mü? şey İzzetin Rabbi. Yani izzetin evet. yaratıcısı değil. İzzetin sahibi. Evet. Çünkü Rabbin iki manası var. İzzetin yaratıcısı desen o zaman Allah'ın sıfatını yaratılmış olduğunu söylemiş olursun. Evet. Hem bu muhtesele ma malumat olur hem de küfüre girersin. Evet. Allah'ın eli yaratılmış mı? Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Haşa. Allah'ın izzeti de yaratılmış değil. O yüzden burada Rabbin izzetinden maksat Rabbin sahibi. Evet. Ya Rabbin izzetin yaratıcısı değil. Rabbin izletinden maksat, izletin yaratıcısı. Evet. Tamam. Mı? Rabbin izzetinden maksat, izletin yaratıcısı değil. Bu batıl. Evet. Rabbin, e, izletin rabbinden maksat bilakis, Rabbin şey, izletin Sahi. sahibi. Tamam. Mı? O bakımında, o bakımdan yüce Allah müşriklerin kendisine nispet ettikleri eşi bulunmaktan, çocukları olmaktan her türlü eksiklik ve kusurdan kendisini tenzih, tenzih etmekte, daha sonra da Resullerine selat ve selam getirmektedir. Evet. Bu yolla Yüce Allah'ın tenzih edilmesinin ve her türlü eksiklik ve kusur şaibesinin ondan uzaklaştırılmasının gerektiğine işaret edildiği gibi, Resullerin de aynı şekilde söz ve fiillerinde her türlü kusurdan uzak olduklarına iman etmenin gereğine de işaret etmektedir. Çünkü onlar Allah'a yalan söylemezler, ona ortak koşmazlar. Ümmetlerini, ümmetlerini aldatmazlar. Allah hakkında haktan başkasını söylemezler. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun buyruğu da Allah Subhanallahu Teala'nın sahip olduğu kemal ve celal sıfatları övülmeye değer fiilleri dolayısıyla kendi zatına bir övgüdür. Hamd'in anlamına da, anlamına dair açıklamalar daha önceden geçtiğinden burada tekrar tekrarlamaya gerek yok. Evet, hepsini anlattık biz. Sonra metin geliyor. Böyle devam ediyor. İmiteme. Rahimullah. Yüce Allah kendi zatını nitelendirdiği ve kendisine verdiği isimlerden hem nefi hem de ispatı bir arada zikretmiş bulunmaktadır demekte. Halleraz, önceki açıklamalarında ehl Sünnet vel Cemaatin Yüce Allah'ı kendi zatını ve Resulünün onu nitelendirdiği sıfatlarla vasfettiklerini açıkladıktan sonra ve bütün bunların hepsi ispat ya da nefi olmadıklarından dolayı bu hususa Yüce Allah hem sözleriyle işaret etmektedir. Şunu belirtelim ki, isim ve sıfatlar hususunda nefi ve ispat bir bakıma mücbel, toplu ve özlü ifadelerdir. Bir bakıma da mufassaldır. Hmm. Nefide icmal. Nefide icmal, aziz ve celil olan Allah'tan kemaliyle çelişen her türlü kusur ve esik, eksikliklerin yani nef uzak nefi nefide icmal e, veya nefide icmal veya nefide mufassal ne evet. demek? Yani bazen Allah azze ve celle icmal olarak kend, yani böyle eee işte ben bundan münezzehim, bundan münezzehim şeklinde değil de genel olarak bir şey kullanır. İşte icmal bu. Mesela diyorsun ki le ise şeyun. şey Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Tamam mı? Şimdi bu nefi mi? Nefi. Allah kendisinden neyi nefretti? Bir benzerinin olmasını nefretti. Bak burada icmal. Buna hepsi giriyor. Tamam mı? Bazen de mufassal söyler. Mesela neyden nef yolunduğunu açık açık söyler. İsim vererek. Mesela zulüm. Zulmetmez der senin Rabbin. Bunun gibi. Evet. Tamam mı? Heh. Senin Rabbin zulüm Etmez. Bazen böyle bizzat e, neyden nefret kendisini neyden nefret bizzat ismini verir. İşte mufassal kısmı bu. Mesela senin Rabbin zulmetmez gibi. Bazen de neyden, zulmetti, neyden e, nefret ettiğini isim olarak söylemez, mücmer olarak genel olarak söyler. Evet. Der ki mesela senin Rabbin'in hiçbir benzeri yoktur. Evet. evet. Yüce Allah'ın onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Meryem 65. Allah, Allah onları niteli, niteliğe geldiklerinden münezzehtir. Hı. Muminun 91 buyrukları bunu öğren. Bak üç tane ayet verdi. Üçünde de ne var ayetin? Nefi var. Ama üçünde de mücmel bir nefi var. Yani şundan şundan şundan münezzeh demiyor. Diyor ki onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Demiyor benim şunda şunda şunda benzerim yok. Diyor ki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Toplu, Heh, toplu olarak. Tamam. İcmail toplu olarak yapıyor. Bazen de isim veriyor. Şundan şundan ben münezzehim gibi. Tamam Evet. Nefi hususunda tafsilatla açıklamalar. Heh, şimdi tafsilata gelince. Evet. Nefi hususunda tafsilata geniş açıklamaya gelince. O da Yüce Allah'ın bu kusur ve eksik, eksikliklerinin her birisinden ayrı ayrı terzih edilmesi demektir. Mesela şimdi bak. E, bir daha toparlayalım. Yani e, lafzı daha yanlış anlaşılsın. Şimdi bazen Allah, şimdi Allah Kur'an'da kendisinde, kendisine nefi nefi şeyleri ispatlıyor bazen. Yani ne diyor? Diyor ki, yani kendisinden bazı şeyleri nefye diyor. Bu nefye ederken iki, iki yol kullanıyor Allah Azze ve Celle. İcmal yolu ve tavsil yolu. İcmal yolundan kastımış şu. Yani Allah neyden münezzeh olduğunun ismini vermeden umum olarak, genel olarak zikreder. Buna icmali denir. Der, der ki mesela onun benzeri yoktur. Veya der ki Allah onların vasıfa, vas, vasıflandırdıklarından münezzehtir. Veya der ki sen Allah'ın bir dengi biliyor musun? Bak burada ne yaptı? Hep böyle icmal olarak kullandı. İsim vermedi. Ama bazen Allah, bazen Allah tafsil olarak nefile kadar. eder. Yani isim vererek. Tafsil. Mesela işte kendisinden kendisinin mesela kendisinden çocuğu nefret gibi. Kendisinden ortaklığı nefret gibi. Kendisinden evet. ee, Cehaleti nefretmesi gibi, kendisinden acziyeti nefretmesi gibi, e, unutman, unutkanlığı nefretmesi gibi, dalaleti nefretmesi gibi, e, uykuyu nefretmesi gibi, uyuklamayı nefretmesi gibi. Evet. Bak bunların hepsini, işte burası tavsiyeli nefi kısmı. Evet. Tamam, kastı bu. Şimdi oku inşallah. Babası, oğlu, ortağı, zevcesi, eşi, dengi, zıttı bulunmaktan, cahillikten, acizlikten, şaşkınlıktan, unutmaktan, Uyuklamaktan, uykudan, abes işler yapmaktan, batıl işler yapmaktan tek tek ve ayrı olarak tenzih edilmesi demektir. Bak görüyor musun? İşte bu da tavsiyeli. Evet. Tek tek mesele isimsizlik eder bazen naslar. Evet. Ne yüce Allah'ın kitabında ne de sünnet-i de katıksız bir nefi söz konusu değildir. Hı. Çünkü katıksız nefinin övün, övünülmeyi gerektiren bir tarafı yoktur. Evet. Hiçbir zaman Allah'a sen desen ki Ya Rabbi sen zalim değilsin. Ya Rabbi sen e, uyumazsın şey e, ya rabbi e, sende uy, uyuma sıfatı yoktur. Ya Rabbi e, sen e, işte e, cahil değilsin. Ya Rabbi sen e, dalalette değilsin. Ya Rabbi sen unutmasın. Bunların hiçbirisi övgü değildir Allah. Evet. Hiç birisi övgü değildir. Tamam? Ta ki zıttını ispatlayıncaya kadar. O yüzden sen Allah'a desen ki ya Rabbi sen aciz değilsin bu övgü değildir. Ta ki şöyle diyene kadar Ya Rabbi sen aciz değilsin ama sende kudret var. Ya Rabbi sen dalalette değilsin ama sende ha haklık var. Ya Rabbi sen unutmazsın, sende ilim var. Ya Rabbi sen, senin ortağın yoktur ama sen teksin. Ya Rabbi senin, sen batıl değilsin ama sen haksın. Ya Rabbi sen abes işlerle ilgilenmezsin, sen Hikmet sahibisin. Ta ki zıtlarını ispatlayıncaya kadar övülme, övülme olmuyor. Evet. Tamam. Çünkü neden? Övülmek zaten e, yokluktur. Ş pardon. E, kötü sıfatları karşı taraftan nefyetmek yokluktur. Mesela ben sen desem ki Erhan abi sen zalim değilsin. Erhan abi sen e, güçsüz değilsin. Erhan abi sen... E, uyku, uyk, uyuklama sıfatı yoktur. Sende bunların hiçbirisi sana övgü olmaz. Neden? E ben zıttını ispatlamadım ki. Mesela bir soru sorayım. Sen mantıken cevap vermeye çalış. Ben sana desem ki, zalim değilsin. Erhan abi desem ki sana, zalim değilsin sen. Bunun neresinde övgü ver sana? Yok, sadece Bulmaya şey. çalış ama. Yani mesela mantıklı bir şey söyleyeyim. Var Var olma, yani övgüdür şeklinde mantıklı bir şey söylemeye çalış. Ya şey olarak manevi olarak belki şöyle övgü olabilir adam zalim olmadığı için yani bak ama... olmadığı için adil olacak demek zorundasın değil mi? Evet. Bak dilin ona dönüyor ha. İşte ama... o yüzden adil olacak adilsin diye ne kadar bu sende övgü olmuyor neden? Evet. Çünkü şimdi duvar zalim mi? Al duvara diyeceksin ki sen zalim değilsin. Duvar da zalim değil. Şimdi Allah'a zalimdir de değildir dedin. Duvar da zalimdir. Evet. Allah'a sen uyumazsın dedin. Duvar da uyumaz. Evet. Anladın mı? Allah'a dedin ki sen e, işte cehalet yok, işte duvarda da cehalet yok. Çünkü cehalet olup olmaması diye bir şey söz konusu değil duvarda. Yani yokluk, sen desen ki sen güç, sen zalim değilsin, sen şey değilsin, bu bir övülecek sıfat değildir hiçbir zaman. Ta ki zıttını ispatlayıncaya kadar. Aksi halde e, bu neye delalet eder biliyor musun? Yani karşı tarafa sen hiçbir şey vermedin ya, sen şu değilsin, sen şu değilsin adamı yok yaptın yani karşı taraf Yok yaptın. Sadece yokluk sıfatlarımız gettin alan yok oldu yani hiçbir şey yok. Şu değilsin, şu değilsin, şu değilsin. Bunun sonu gelmez ki. Ta ki zıttını ispatlayıncaya kadar. O yüzden Allah cahil değil demek yetmiyor. Allah cahil değil ama onda evet. ilim var. Zıttını ispatlayacaksın. Allah zalim değil. E duvar da zalim değil. Mesela. Tamam. Evet. Çünkü katıksız nefinin övülmeye gerektiren hiçbir e, gerektiren bir tarafı yoktur. Evet. Her iki türüyle nefiden maksat ise bunların zıttını teşkil eden kemali ispat etmektir. O yüzden bak hep bidat eline, Hep Allah'ın nefi ile anlatmışlardır. Allah cevher değildir, araz değildir. Alemin içinde değildir, dışında değildir. Sağda değildir, solda değildir. Allah ne vardır ne yoktur. Bak hiç hep nefi ispatlarını zikrediyorlar. İspat hiç ispat yok. Hiç ispat yok. Ya sen Allah şu şu şu şu yoktur diyene kadar Allah şudur de onun dışındaki dediğin hepsini nefyettin zaten. Evet. O kadar, bu kadar basit yani. Hiç burada ispat yok, hep nefi var. O evet. yüzden bunlar Allah'a neye benzetmiş oluyorlar tabiri caizse yokluğa. Şu yok, şu yok, şu yok, şu yok, şu yok, şu yok. Burak sen tenzihi. Sen zaten ispat ettiğin zaman o ispatın zıttı ne oluyor? Tenzii oluyor zaten. Evet. O yüzden e, bunlar hep Allah'a ne yaptılar? Nefi yönüyle ele aldılar. Evet. Ve Allah'ın tabir caizse Çok yokluğa benzettiler. Yaptılar. Anlatabiliyor mı? Yokluğa benzettiler. O yüzden müşebbiheler muaktilelerden daha hayırlıdır. Müşebbiheler yani Allah'ın eli benim elim gibidir diyenler Allah'ın eli yoktur diyenlerden daha hayırlıdır. Bu icma en sünnet. Veya Allah benim gibi görür diyenler Allah görmez diyenlerden daha hayırlıdır. Evet. Mesela ne diyor Allahın ispatları yok. Anlatır biliyor Allah vardır yani. diyenler, Allah yoktur diyenlerden daha hayırlıdır. Tamam. O yüzden her zaman muaddile ehli müşebbîhe ehlinden daha şerlidir. En azından müşebbîhe de bir ispat var. Ama her olur. ne kadar ispatı şirk de olsa evet. ispat var, tamam mı? Onlarda hem ispat yok hem Allah'ın, yani muaddilelerde hem Allah'ın ispatladığını ispatlamayarak şirke küfre düşüyorlar hem de Allah'ı yokluğa benzetiyorlar Allah şu değildir, şu değildir, şu değildir ya Allah nedir anlatsana desene Allah kudret sahibidir, desene Allah'ın vasıfları var, desene Allah'ın sıfatları var isimleri var kendisine yakışır eli var arşın üzerine istiva etmiştir kullarından ayrıdır maklulkatın içine dahil değildir çünkü mahlukatın en son noktası arştır. Mahlukatın en son noktası arş olduğu için Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde bulunması bir mahlukatın içine dahil olmaya gerektirmiyormuş. Çünkü onun kürsü neyi kapsamış? Yeri göğü hepsini. E kürsü de arşa göre ne? Hiçbir şey. Değil mi? E arş da kürsünün üzerinde olduğu zaman o zaman bütün mahlukatları ne kapsamış? Arş. O zaman Allah bir bir kere mahlukatın içine dahil olmaktan ne oldu otomatikmen? Münezzeh. Ya desene Allah'ın sıfatlarını söylesene. Allah şu değildir, şu değildir, şu değildir. Allah'a yok yaptın. Sen Allah'ın şu şu şu şu değildir olduğunu zikrettin ama Allah'ın ne olduğunu anlatmadın. Orada kaldı sıfır, elde sıfır. Evet. Evet. O yüzden baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim daha çok en çok tenzihleri mi zikretmiştir? ispatları mı? İspatları. Kur'an'ın yoludur bu. Bak Allah yüzlerce sıfat söylerken, isim söyler. Evet. Hep ispat. Nefi çok hazır Kur'an'da. Birkaç tane ayet var onun bir benzeri yok. Bir de işte nefi, uyuklama, e, yani nefiler içinde işte çocuk, uyuklama, adziyet, e, eş. Buna benzer birkaç tane de e, tenzih'i zikretmiş. O kadar.